Siz uyurken modern sabahlar da yer yerinden oynadı. Radyo tülesiniz. Modern sabahlar devam ediyor sevgili severler. Şimdi bir mecburi bağlantımız var. Onu bir alalım. Şenol Bey günaydın. Bu sefer en baştan tanıdım sizi galiba. Ne dersiniz? Şenol Bey ben Şenol. bir şakayı yapacaktım ama baktım sen şakalardan sonra bozuluyorsun çünkü o yüzden dedim hani Şenol. Efendim canım benim, büyük yükseğinde karşı hay hay canım, bu savaş şakayı yapmadım, seni bozulmayasın diye. Ne bozulacağım ben, bir bozulmaya... Her şey, sesinden de belli. Sen olmaya bağlanıyoruz. Buyurun Şeo Bey, bağlandık yani iki gündür üst üste bağlanıyoruz. İki gündür üst üste kaç gün bağlanacaktık? Ne bileyim hani böyle bir merhaba dediniz, tamam diye ben düşündüm. Tamam dediğin neye tamam? Hani böyle eski günlerin hatırına bir konuştuk. Eski günlerin hatırına değil artık her sabah bir esprimizi yapacağız. Her sabah ama ne esprisi yapacağız? Sen, sen ne esprisi yapıyorsun her sabah? Şimdi biz konulara falan giriyoruz. Konulara giriyoruz. He demek ki sen diyorsun ki sen her sabah konulara girmeyince sen her sabah... ...könüseceksin. Ben her ...sefah konulara girmediğim için ...arada konuşacağım. Yani tam olarak ...öyle değil mi? ona geliyor. Ben de konulara girerim. Ne konuya gireyim? Ya kendi konunuzla ...konuşuyor olmayan araması mı diyorsun? Ne diyorsunuz? Ya? anlamadım ki ...şey almayı ya. Lütfen yapmayın ya. Bir yayında yayın öylemedi bir taze bir başlangıç nesi taze lan başlangıcım hepinizi şarkılaştırıyorum öncelikle yanaklarınızdan müsait oranlarınızın yanaklarından öpüyorum e, belli bir mesafeyi korumak isteyenler efendim bir ciddi bir adam böyle her gözle falan diyenler de onlar da ellerini sıkıyorum tabi ama özellikle <gülüyor> keller oranlarında kellerinden öpüyorum isteseler de istemeseler ne şey yapıyorsun Şaban Bey şimdi yani bir konu konuşuyor. hemen kellere geceyim, kellere öperim, sevgilere geceyim. Ben her her gece bir kere sevgiliye yanandır öperim. Epey ben rahat kparım. Ben de bir aşırı şen gelmiş insanlar sevgililer tabii ki onların dayılar da ellerinden öperim. Ellerini sıkıyorum oluyor, başkasının elini sıkıyorum, sevgilere geceyim. Ne kadar güzel Şaban Bey. Yani var ama kelli gördüm mü ömer öperim ben ona. Tamam Şenol abi ben karıştırıyorum. Yani çünkü o artık yaşı başı da olsa amcacım derim yakalarım i̇yi, Ne mutlu size. Sevgi programınızda biraz daha esprilere yer vermeniz gerektiğini herhalde şey <gülüyor>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 Pek bir şey yok. Yo, ben çok güzel. Bir tane söyle. Yapıyorum ben çok güzel espri yapıyorum. Ne yapıyorsun? Bir esprini söyle. Daha dün ben tipleme yaptım burada. Tiplemeler. Çok güzel ne? Tipleme şimdi yaptın. Ee, Milliyet Liseler Arası Müzik Yarışması davulcusu Tiplemesi. Milliyet ne? Pardon, bir daha şöyle la. Pardon Milliyet Liseler Arası Müzik Yarışması davulcusu Tiplemesi. Ah canım benim. Ya ama yani şimdi tabii şey olmadı, böyle söyleyince olmuyor. Yap zaman. Yapınca da çok tam olmuyor. Ne yapınca ölüyor? Yani şey hareketli bir espri olduğunda hani görmek lazım. Tam radyoya görüyorsun yani. <gülüyor>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 açtık. E, gidiyor yani Bu, gayet güzel her şey yolunda. Ne zaman açtık dükkanı? Yani? Ne zaman? Mayıs'ta falan açtık. Mayıs'ten beri peki beni niye çağırmadınız? Yani orası böyle Size çok hitap etmiyor diye şeylerdi. Nasıl beni bana niye hitap bir Nezif bir yer değil mi? Bitirin mekanı yani. mı? Kumar mı oynatıyorsunuz? E, kumar neye alakalı? Kumar bazılar mı geliyor orada? orada? Şey mi yani böyle bir böyle aile yeri değil mi? Aile yer gayet. Eee? E siz aile misiniz Seol Bey? Allah Allah. Ben Nezif ortamlara çok pek çok kere böyle restoranlara gittim. Ne? Pek çok restoranlar orada benim böyle oturuyorsunuz. ...böyle menüye bakıyorum. Şimdi şunu istiyorum yanında sos falan. Eee? Eee ben çalıştım ben de orada sosla bir şey yedim. Ne sosla ne yiyeceğini? Yani? Ee, soslu bir şey yok mu? Ne soslu bir şey ne demek? Ne istiyorsun ya? Yani? Ee, soslu yiyebileceğimiz bir şey yok mu orada? Var. Eee ben yedim onu. E ee, gel ye o zaman şimdi şey nedir yani şey o? Eee hani mecburiyetten çağırdıktan sonra şey, canlı müzik tipi bir şey var mı? Bulamadınız mı? Yok aramadık zaten. Aramayınca bulamadınız tabii ki. Neşe hayatıza geldi. Ne geldi? Ben geldim. Anlamadım. Ay yok yani. yani... <gülüyor> ne Diyelim şey oluyor. ne alakası var şu bir yer? Ee, şimdi bak madem bunu biraz şey yapıyorsun orada bana göre de biraz ufak tefek bir at olması lazım. Birincisi bu işin güzel olması için bir ses müzik sistemi şart. Ses müzik sistemi değil? Yani orada güzel gümbür, gümbür abone ol, ses gelecek. Sen de beni takdim edeceksin ama bir takdim etmeden önce ufak bir iki espri yaparsan, tamam mı? Tam bu. Alo. Alo Ege'cim. Lafın nereye gideceğini anlayınca ben şey yaptım, müdahale ettim. Hay ben senin müddet. Sevgili Necid, sevgiler sunuyorum. Radyo atılırsınız, modern sabahlar devam ediyor. Sevgili sana severler, esnaf kan diyor Bir genç esnaf stüdyomuzda, genç esnaf sen. Ne diyorsun sen sendikasının ee, bir sonraki içinden çıktınız siz zannediyorum evet çok teşekkür ederim beni de bugün konuk ettiğiniz için programınıza. Ne oldu genç esnaf kan ağlıyor sevgili dinleyiciler. Maç olunca vuruyor galiba esnafları oluyor mu öyle şeyler? Maç ol maç var, maç var ege. Yani e, ama her maçın biraz etkisi var tabii. <gülüyor> yani maçtan bağımsız olmadan bir etki görüyoruz ee, ve halı ve başlayınca şöyle bir dokunuyoruz yaşa bir bakıyoruz kırmızı Kanı alıyorsunuz. Kan <gülüyor> <Dışını gülüyor> kaçırdım da yüzündeki ifadeler ne anlatmış olabileceğini tahmin ettim neyse ki. Çünkü sevgili dinleyiciler anlatırken yaşıyoruz, yaşarken anlatıyoruz. Yaşadıkça anlatıyoruz. İki sefer konuşmalarımın e. sonunda susuldu. <gülüyor> ee, bu da bana en güzel uyarı oldu ee, yayınımızın hemen başında. Günaydın. Ee, yağmurlu kapalı bir hava gökyüzü ee, bugün Ankara'da e, hakim ama belli olmaz ama belli olmaz. Dün de uzun kollular çekildi. kim zaman çizmeler giyildi. Ama yakın... öğlen öğlen ondan sonra ama biz kızı onlar çok ince gönderdik okula diye ben onu dert ederek kendime geldim yola. He. Cümlenizi bir daha kurar Gerek yok. Yola geldiğini anladık biz. <gülüyor> en son senin söylediklerinden <gülüyor> cümlenizi bir kez daha bulma şansı versek. Özneden mi başlarsınız yüklemden? Aa, ya dün konuşmuştuk ya e, kurslu Justin tamam, e. evet, evet. Yani e, yani sanki biz onu hiç konuşmadık. <gülüyor> Gene sanki biz, biz ondan hiç bahsetmedik. Victoria's Secret diye bir biliyorsun şey var. Evet. Ee, özel bir marka. iç maşırı markası. Özel bir marka. Ee, bu yılki şovunda e, kızlar yerine iki tane yıldız çıkaracağım demiş. Bir tanesi demiş Justin Bieber bir tanesi Rihanna demiş. İkisi Ama hep yıldızlar de çıkıyor orada. Olur mu canım? Seal çıkıyordu bugüne kadar. Haydi yani, ben şey ben Ceziliyi falan filan gördüm böyle. Herkes Seal'dan son Seal emekli olduktan sonra Cezili çıkıyor. 15 sene çıkıyor. kapatmıştı Seal'u. Şimdi Seal de Maroon 5'in solisti çıkıyor eş durumundan o da. Eş durumundan mı? Manita durumundan mı? O da çıkıyor mu artık? Evet Maroon 5'in hangisiydi acaba? O işte dövmeli Dömeri adam var ya. Hayır eşini, eşini merak, merak ediyorum. ediyorum. Bana ne Maroon 5'in bırak Maroon 5'in solistini. Ben eşini sevgilisini soruyorum. O da öptü galiba öyle bir bir koreografi varmış. Ya i̇şte öpebilir abi. Öpe en sonunda geldi. O, yanacığından öptü adamı. Canım o ne? O helalimsin diye mi öptü yanacığından? <gülüyor> <gülüyor> o, alnından öptü. <öpüyorum. gülüyor> Orada podyumda çok serbest abi o tip şeyler. Sonuç sırasında 25 sene önce Johnny Logan da bu gıdısından öpmüştü şeyi yani hatırlarsan. O yüzden yani onlar sevgili olduğunu göstermez yani. Kimi öpmüştü ya Johnny Logan? <gülüyor> Burçin değil de kimi öpmüştü sahnede? Böyle vizyonda. İlk ben i̇lk, saniyede <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ilk saniyede öpüşenler diye geçmiş tarihe çünkü loga ne la diyen bir dinleyici kesimimiz var artık on şey üç de... yıldır yayındayız <gülüyor> kuşaklar değişti Aa, olur mu ya milli damat diye geçer Uygur kardeşleri tanımayan böyle. bir nesil biz dinlemeye başladı o, ona göre o, o nasıl ayağımızı uyduracağız ya Uygur kardeşleri tanımayan adama o zaman Kapatalım gidelim yani ne yapalım özür diliyorum genç arkadaşlarımızdan ve genç nesilden özür diliyorum tavırlı, tavırlı özür. Victorias tittler ee, bu yıl merakla beklenen defilesinde e, bu iki güzide sanatçı sahne alacakmış ama şey imza kontrat sahneye kusma yok kusmayacaksın diye iyi yapmışlar vallahi. Ee, 4 Aralıkta İlk kez demişler şarkıcılar modellerin önüne geçebilir mi? Bu sene bu tartışılıyor. Çünkü başka tartışılacak bir şey kalmadı bu konularla Justin Bieber Victoria's Secret'ın müşteri kesimine hitap eden bir sanatçı mı? Onu bilmiyorum ben. Justin Bieber, yani. Hı -hı. Justin Bieber mı? Iı, Justin Bieber herkes hakim. Biraz da büyümüş. Biraz da büyümüş. Yani, hedef yani Kendisinin bir dosyasını gördüm ben geçen gün internette. Hedef kitledi. 7'den 70'e bütün... Türkiye yazıyor. 7'den 77'yi dahil etmiş yani. Etmiş evet. Hepsini o, o sırada radyo dinleyebilecek herkes mi demiş. Hedef kitle olarak. <gülüyor> Bu arada gecenin 3. Yıldız yıldızıysa ki böyle bahsedilmesi kendisinden. E Çok ayıp. Nasıl bir e durum acaba? Şarkıcı ve söz yazarı Bruno Mars olacakmış. Aa Bruno Mars. Bruno çok değerli bir... Yani üçüncü gibi söyledik ama o tamamen haberin şeyi yazılı sırasından... Esas birincisi. Bizi ilk sırada geliyor Bruno Mars. <gülüyor> ee, ve bu Bizim haberi... işte en büyük hatamız e, Yalakalı'yı yapacağımız kişiyi bilmiyoruz. Niye abi sen bu, bu sezon sezonda... bu yayın dönümü çok güzel çıkardın. Ben, onu, ben kendim şey yaptım. Kendim buldum kendim tabii buldum. onu sen ekmeğini bize kalsa gene Bruno Mars. A yalak yalak ne ne faydası var Bruno Mars'ın şuradan şuraya bir faydasını gördük mü Bruno Mars bize göre en birincisi Bruno Mars bana beş para etmeyen bir adam faydası olmaz diyorsun yani hiç Daha ağır bundan sonra böyle bizi duyacak kişiler tekniği, hakkında Fight çok Club tekniği Fight Club tekniği denir ona Fight Club tekniği yani alttan mı gireceksin alttan şimdi? girersin ondan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş yani yani bu bu iş böyle yavaş ama yavaş. yani tabi biraz zaman alır zaten öyle Fight Club'ta öyle bir laf vardır. Benim için zor diye bir şey yoktur, imkansız biraz zaman alır diye. Benim şu anda tek deselden reklam zamanının gelmiş olması sevgililerimizler <gülüyor> isterseniz sizlerle de paylaşabilirim bu güzel reklamları. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio Tours'un modern sabahlar devam ediyor sevgili san severler, macera dolu çarşamba sabahında fire işte hoş geldiniz efendim. Hoş, hoş, evet, hoş buldunuz, hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz. bulduk, hoş geldiniz, hoş bulduk. Ses. Zaten bugün programımızın yarısı YRK kapsamında şey olacak. Ya o de geç geliyorsunuz yani? <gülüyor> yani geç değildi tabii ki. Böyle havalar biliyorsunuz ki yerli havanın kuytusu yağmurlu havanın uykusu değil, uykusuz, değil işte, mi? Doğru. Ne kadar? Ben Johnny Logan deyince bir şey olmuyor adam yerli havanın kuytusu yağmurlu havanın uykusu diye. Ama deyince, atasözü. sözü her, her zaman şey olmuyor. Anonim. Ondan bir şey oluyor? ama oh, bak. Sağjon dilogunu bireysel isteyinler. Zaten biraz şey yaparsan, bir şey olur. Biraz sabret sen. <gülüyor> <durumu>. evet yani. <gülüyor> Hemen itiraz Valla iki saniye sabredeydim ben neler diyecektim. Şimdi kendime çeki düzen verdim. Buyurun efendim. Ha <gülüyor> televizyonlarda gazete okumak yasaklanmış. Haberiniz var mıydı? Nasıl nasıl? Evet. Bizim de stüdyoda okumamız yasak değil mi Okumuyoruz ama. zaten. Okumuyoruz ki bakarak oluyoruz biz. Doğru. Ben bakmıyorum da. Vallahi yemin ediyorum. Ben şöyle yani biz konuşmaya başladığımızdan çeviriyorum kafamı. Ben de okuduklarım o kafamda de, kalan kısmıyla şş, öyle deriz biz. Aklımızda kalan kısmıyla bir söylüyoruz ki. Ve de ki, yukarıdaki raflara koyuyoruz. İyi yapıyorsun onu. Hmm. Yumuzda raf sistemi olduğunu da dinleyicilerimize aktarmış olduk. Evet. <gülüyor> Mesela Rusya'dan bir şey hatırlıyorum ben. Ee, Rusya'da bir kadın e, bankadaki hesabından parayı çekmiş. Hı hı. E, kaç parantez içinde yaşını hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum öyle bir Cemal'e ermiş bir kadın hocam. Ondan sonra Hoş gelmiş. Hoş bir kadındı da yani ilerlemiş yaşına rağmen gerek fiziğli değil mi? Gerek duruşuyla. Hani yani arkadan, diselik, önden, müzeyik dediklerinden mi yoksa Oktay? Yelena Hanım. Yelena! Yelena e, Kırcanovskaya. Maşallah Oktay sen de Ben de çok iyi. Bir hafızda hafızda var. Var evet, yani, var. Bundan bir hafta 10 gün önce demiş. Paramı çektim demiş. <gülüyor> hafta 10 gün oldu <gülüyor> çekmiş parasını yaklaşık e, ben Benim hesap yaptım bir faturalarım vardı onları ödedim. E, 17.5 17.5 35 yazmış oraya. Ondan sonra 50.000 ruble, yaklaşık 3.000 lira. Bu ruble diye bir şey mi kaldı ya lütfen? Ne neye geçsin adamlar? Ne Abi bana söyle neye geçsinler? Geçsinler sanki Dostoyevski romanında yaşıyorlar. Bana birkaç ruble verir misin? Bir, sırf onun havasına girmek için. Ekaterinca'nın rubleyi ilk tanıdığı yerdir. Dostoyevski hangi eserindeydi? Ne Sırı... bu? O en güzel, güzel eserlerinden biriydi değil mi o? Sırf onlar ruble kullanıyorlar bence. Herkes, Dostoyevski saygıda. Ben, Dostoyevski, Dostoyevski kahramanı zannetsin diye. Doğru yanınız. Dostoyevski'nin romanlarında pek çok kere rubleye ruble alışveriş yapılmıştır. <Gülüyor> Neyse, elli bir rubleyi almış. <Gülüyor> almış onu, onunla da Roma için vodka de bari adam. Ne rom içiyor? Bunlar gemici e mi? Yani Kaptan gene rom istiyor. Ya bu kaptanlar. Valla rom dediğin şey de bu mohito falan romdan yapılıyor ya. Evet işte o kaptanlar. Valla teknede bir romdan. var. Dedi. Abi bunu ben ne? <gülüyor> <gülüyor> satsuma koydum. Kere dayayacaktım ağabey. Kaptan gene iki mohito ile kafayı buldu. Evet. Cariye yaz diyorum. Işte kaptanım. <gülüyor> bir tane de lamburban şey yapalım. Hadi bakalım. Evet. <gülüyor> ya evet almış elli bin, bin rubleyi çekmiş tık tık tık tık tık tık. Ondan sonra gelmiş yastığın altında koymuş yatmış kadıncağız Orada adetler öyledir. Biz de Burada, mesela bayramlık ayakkabılarımızı hep yattığımızın altına koyarız. Ondan sonra bu... E, sabah sen bir kalk. Yok sabah kalkma değil ya. Bu bir hafta on gün işte dediğim gibi bir hafta on gün öncesine Sonra iki gün önce bu e, Rus pazarından zamanında bu radyasyon ölçer şey almış bu kadın. Cihaz almış. Cihaz, biliyorsunuz Rusya'da pek çok yerde hmm. Rus pazarı evet. var. E, onlardan... Nasıl işte Nisan hmm. taşı pazarı varsa. Ha, onların salı ve pazar günleri. Hangi Nisan taşı? <gülüyor> <Everybody's gülüyor> şey ha, Hanginin <gülüyor> jantaşı olduğunu merak eden dinleyicilerimiz için söyle onu açık açık. Everybody ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, neyse o, bu radyasyon ölçer e, aleti çalıştırmış. Anam! Dizometre Dozimetre Dozi dozi dozi diye paralardan şap gelmiş Dozi dozi dozi dozi diye Nasıl o ibreler Odanın etrafına tutuyormuş Dozi dozi dozi paralara yaklaştırdı Dozi dozi dozi Sonra doz doz doz Ondan sonra böyle baya bir şey Son noktaya kadar gitmiş yani kadın hakkında hakikatli kalmış ama ben onu anladım çünkü siz be, beyefendi siz bana ne hakla bana radyasyonlu para veriyorsunuz diye Vallahi, bu şey, e, şeyi de çok güzel konuşuyor Yelena Hanım'ı hemen zaten e, almışlar tevkif etmişler e, daha doğrusu hanfendi polisi aramış hmm. bu demek, ne demek. demiş ne oluyor demiş ne oluyor abi demiş. demiş ben demiş anneme gideyim bari <gülüyor> annemi de örtün <gülüyor> çok felayayım Ay dozimotrenin ibresi en yüksek noktayı gösterince ondan sen sonra misin gösteren. sen misin gösteren hemen almışlar apar topar ondan sonra paraları almışlar hemen çelik bir kutu bu arada e, hiç mesela bizim radyasyonlu bir şeyimiz yok ya kamu spotu evet radyasyonlu mesela radyasyonlu parayla karşılaştık ne yapacağız biliyor musunuz ne yapacağınızı radyasyonlu parayla hemen bakanımıza görüşürüz. Ben kamu spotlarından düşünüyorum. Fiş mi alacağız? Oho, sen en son kamu spotunu 28 sene önce mi serittin ya? Normal, normal. Şimdi bir sürü kamu spotu var ya. Hiç haberim yok benim kamu spotu. Vallahi evet. Oktay ben de hatırlamıyorum. Bir şey var. Sigara. Hep girelim. İşte yay çep sizlerle. Bugün şunları peş peşe beşe, yay yay çep, yay çep. Çep. İşte bu hafızalardan silinmeyen yani en güzel kamu spotu. Bir de evet. cigaralı olan var. Sigara siyah ciğerlerinizde böyle, böyle ciğerlerinizde böyle cigara şey yapar diye. Öyle bir şey var. Benim iki tane kamu spotu var aklım. Başka da yok yani. Hiç radyasyonlu yok evet. Radyasyonlu, radyasyonlu, ciga, yok. Cigaralı kamu spotu var. Başka neli var? Başka da yok ya. Şimdi bu, bugün nerede mi? Biz çekelim mi isterseniz şimdi hemen? Çekelim mi? Ha, kayıt yapalım burada. Yapalım abi ne? şey mi? Tamam. Radyasyonlu para mı? Abi sonuçta kamu spotu değil mi? Kamusum. Ücretsiz kim bizden bir şey talep edecek bedava bir de bir hayra girmiş oluruz değil mi? Bir, kaç senedir program yapıyoruz bir hayırlı işimiz Bir sevabımız yok. yok ya. Doğru doğru. Yarın öbür gün bize soracaklar bu kadar yayın yaptınız çocuklar diyecekler. Yani. Tamam o zaman radyasyonlu para kamu spotuna hoş geldiniz. Radyo TÜNÜ katkılarıyla. Hayır çık çık çık çık, çık. Tıp, tıp, tıp, tıp. Buyurun. Buyurun ruble mi Ya adam sen bankamatikten bank para bankamatik çekiyor. Ya sen ne diyorsun? Ben orada? şey yaparım bank merak etme. Ben edin. Sen... bankamatikte ön sıra bir ben sizin gibi yoğun anılarım olmadığından <gülüyor> tut tut sesinden hemen bankamatiği anladım. Sen ne zaman çektin en son bankamatikten para? Bankamatikten para çekmiyorum ben. Eee bak gördün mü? Doğru. Hayatı yaşamıyorsun. Doyasıya yaşa hayat ya. Ege bırak kendini biraz. Bu bir kamu spotudur radyo düğünün katkılarıyla. Çık <gülüyor> çık. Beep kartınızı unuttunuz bakar mısınız bacım çok sağ ol teşekkürler bacım mı Rusya'da bacım yani kardeşim demek çok özür dilerim kardeşim demek bana bir rol var mı daha dur. Biz de şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. <gülüyor> Hep beraber göreceğiz. <gülüyor> Plansız başladık da ondan. Evet. <gülüyor> Sen gittin mi Fahir? Sen çekiyorsun. Ben önden çektim ya. <gülüyor> Beyefendi dedin. Çünkü ben paramı çektim Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yelin hanıma gelmedi sırada. O zaman Yelin'e. Ben... <gülüyor> diye araya girdim hemen. on burada sıra var. Çok affedersiniz de. Bak, sadece bir 50 bir ruble çekip hemen çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani, biz de çekeceğiz. Hanımefendi tamam ben yardımcı Hayır, olacağım yalim, Yelena Hanım'a. Topuk dikenim var lütfen. Hanım'a tamam. ben yardımcı olacağım. Buyurun Ay ben bir arkadaşımda duymuştum. Topuk dikenini en iyi şey bağlayın. Aa hemen Rus pazarına gideyim de. Ama hangi Rus pazarına gideyim acaba? Burada bir tane Rus pazarı var ama öbür tarafta da Rus pazarı. Hangisi daha iyi bir Rus pazarı? Sırhı <gülüyor> yedisi daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Everybody Rus pazarına gidiyor. Ya yalnız şu anda topuk dikenine karşı kamu spotu çekme abi, gibi bir spot da oldu abi ne alakası var ya? kamu spotu içerisinde bir sürü. Yanlış olan bu zaten. Bir tane şey üstüne çekiyorlar yanlış. Biz en az 5-6 tane konuyu işlediğimiz... Bir de biraz, biraz bu kamu spotlarının sıkıcı olma olması şartı var tabi yani tabi o yüzden şey yapmayın lütfen yani tamam espri yapmayıacağım zaten Yapamıyorum yok yani espri <gülüyor> bu bir espri yani yine de, de ben bir hatırlatmış olayım ben şunu da o zaman araya katayım He. parayı çekeceğim hemen de köye dönmem lazım orada hasat yaptık şimdi de tarla yakacağızız. Ay, Aman hanımefendi ne, ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Hanımefendi anınızdan bahsediyorsunuz. Evet anınızı yakacağız Anızın ne kadar tehlikeli ve ne kadar doğaya zararlı olduğunu bilmiyor musunuz yahu? Ana, dur. Dur. Anız yakmak dediniz de bir cigara yakayım. <gülüyor> Aman beyefendi <gülüyor> ne yapıyorsunuz yahu? Cigara içiyorum açık havada içiyorum o da mı yasak? Cihar. Yasak değil cihar bu cihar sizin ciğerlerinize yasak. Ne? Bakın. Aaa. Aa. Hemen söndürdüm. Şey i̇şte yakmış adamın ciğeri. Neyse. isterseniz birer kadeh bir şey içelim bankama eteki sırasında. Çok <gülüyor> güzelmiş bu. Ne var bunun içinde? Sosu var. Sosu var bunun <gülüyor> var. <Life> koydum abi. <gülüyor> Hay, var. Bir de normal şey var. Buz var. Baya buz var. Haydi. Bunları değiştiğimize göre ben sizi istediğiniz yere arabamla bırakayım. Hayır. Hayır. Nein. nein Top. Top. Toplu taşıma Toplu taşıma. Keşke bizi toplu taşımaya yönlendirseniz. O zaman isterseniz hep beraber şuradaki pazara gidelim. Hangi Hayır. pazara? Evrimadiyiz evet. pazara. <gülüyor> bu bir kamu spotuydu. <gülüyor> ne kadar zor, o, zor bir şeydi <gülüyor> <Beraci işmiş gülüyor> yalnız. radyo tü baya zorlandı. vallahi baya zorlandı. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo ötülürseniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 9.24 oldu. Ee, bir dakikamız kaldı 9.25'te. E, bir takım orada elektrik bakım faaliyetleri nedeniyle bağlanamıyormuşuz. E, yapraklı'ya bağlanacağız bugün. Yapraklı'nın yerel radyolarından Radio Green bu sabahki e, nasıl diyelim kardeş radyomuz Yereke kapsamında. Bir şey diyeceğim. Hı -hı. Bu... Ne? Ne İngilizce abi bu Yapra yapraklı ilçe değil mi? Yapraklı, yapraklı ilçe, ilçe evet. Evet. Ve de şöyle diyor tafralar diyarı diye var burada. Tafralar. Tafra değil abi o ya. Ne? Trafo abi trafo. trafo. Trafolar mi? diyarı. Evet, evet abi. Ha. Yani ben anlamadım trafolar ben de, diyarı. Belki diye. tafra değil falan mı meşhur? Trafo da mantıksız Oktay yani trafo diyarı ne ya? Diyor, tafra tafra dedi belki yöresel bir şeydir. İçmeler falan diyorlar ya bazı bölgelerde mesela şeye. Kaplıcalara falan. Mesela burada da kaplıcalara yıkanacak ılıcaya falan. Tafra mı Trafo mu diyorlar? Ilıca'da Acaba diye. Belki de yöresel bir şeydir. Ben de tafralardı yani hani ne bileyim küslüğü meşhursu falan gibi düşündüm. Çok meşhur olur orada. Neyse? Küslük, küslük kebabı. Vardır çok hoştur küslük kebabı. Sen yemek olarak şey, düşünmedin evet. mi? Yani herkes birbirine tavırlı falan gibi düşündüm. Afra tafra <gülüyor> yapıyorlar diye de. Neyse bugün 1900 ee, 1997 yılında kurulmuş Radio Green'e bağlanacağız Yereke kapsamında bizde 97'de kurulmuş ama 2012'de tekrar açılmış evet o kurulup kapanmayacağız <gülüyor> Zaten yani özgeçmişim ben hani özetliyorum. Elektrik daha ne özetleyeceğiz? 3 gram şey denemişler zaten. Yani neyse zaten onlar buraya yani. biz ne yapacağımızı düşünelim oraya e e Elektrik bakım çalışmaları nedeniyle e uzunca bir sürü ara veren radyomuz 2012 yılının Şubat ayında yeniden başlıyor. Dinleyicilerimize bir kere daha söyleyeyim de biz burada bir şey yapıyoruz ama e bir, bir kere daha hatırlatalım. YRK e bir e Soşyal proje. Projesi. Hı -hı. Sosyal Birliği'nin Yapılmış bir proje. Anadolu'nun, e, Türkiye'nin bir yerinden bir yerel Yer Radyo. radyonun yayınını buraya taşıyoruz. Modern Sabahlar üzerinden, 103.1 buraya... üzerinden Ankara'ya veriliyor. Biz, Biz de tam o sırada oraya Modern oraya Sabahları mesela bugün Yapraklı ilçesine ileteceğiz. Biz de şeyi konuşalım, diyorduk, oraya, oraya konuşsak yapacağız. mantıksız mı oluyor? Şimdi Kulu Park Şubat'a kadar mı kapalı? Ocağı Abi kadar çok kadar. mantıksız oldu. Evet, yılbaşına kadar kapalı da Yapraklı'daki... <Gülüyor> şey yapmaz ki. Bence şey yapalım. Yani dinleyici telefonları yapalım. Bize bize anlatsınlar güzel yapraklıyı. Anlatsın. Yapraklıyı neymiş, En iyi neymiş. ne özetler. Evet. Yapraklıya gelsek ne yapmamız lazım? Ne, ne yaparsak yapraklıya gelmiş sayılırız. Nasıl? Sayılarız. Evet. Nasıl şey yapabiliriz? Şunu tamam. Yapraklıda bir, 24 saat. Nasıl ha. yaşanır? Tamam. Mesela çok Onu güzel gün. bir. Tamam. Yapraklıda bravo. bir gün. Tamam. Çok. Güzel. Çok güzel fire. Vallahi çok güzel. Ee, eğer dinleyicilerimiz arasında şu anda Ankara'da bulunan yapraklılı dinleyicilerimiz varsa. Onlar da bir hasret gidermiş olacak. Şu arada da işaret de geldi. Ee, sevgili dinleyiciler, yarın sabah yeniden buluşacağız bu der sabahlarda Hepinize güzel bir gün diliyoruz ve e, biraz erken veda ediyoruz ama galiba programı kapatmak için yeniden döneceğiz. Döneceğiz, döneceğiz, şey döneceğiz. Hazırsak girelim biz. Hazırsın. Tamam. Giremedik. Yayın, gelmedi. Gelmedi. Yayın gelmedi. Dur dur. Türkiye'nin tüm yerel radyo'ları aynı mikrofonda buluşuyor. Aynı mikrofonda buluşuyoruz. Sesimiz, Sesimiz her, yere her yere ulaşıyor. Müzik. Yerel radyo'lar kardeştir dedik ve bu projeye YRK gibi bir isim verdik. Müzik Biz şimdi gidiyoruz. Yerimizi uzaktaki dostlarımıza bırakıyoruz. YRK Yerar Radyolar Kardeşler YRK Yerar kardeştir Kardeşler Bağlandık mı? Evet, e, evet sevgili Ankaralılar, sevgili dostlar, e, Radyo Opti'nin sevgili dinleyenleri, e, Yapraklı'mızın, evet teşekkürler ediyoruz Teknik Masa'daki arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> zafere de teşekkür ediyorum, evet. E, Ankara'mızın e, güzide dinleyicilerine ulaşmak bizim için ayrıcalık bir şeref. E, sizlere Yapraklı'dan sesleniyoruz, e, Gökhan'ın kumbarasındasınız. Evet, Gökhan'ın kumbarasında gene yapraklımızın sorunlarını inceleyeceğiz. Bir hafta boyunca biriktirdiğimiz, kumbaramızda biriktirdiğimiz, bakalım neler çıkacak, açacağız, onu hep beraber az sonra göreceğiz. Öncelikle ben hemen konuklarıma dönmek istiyorum. Canlı olarak sunuyoruz, bunu bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. %100 canlı olduğunu da belirtmekte herhangi bir zarar görmüyorum tabii ki. Evet, çok değerli Kamil abimiz, internet Kamil yapraklımızın, Kamil abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, hoş bulduk kardeşim. Hoş geldiniz ve tabii ki burada bir başka mağduremiz de yanımızda sesiyle, fiziğiyle olsun yapraklığımızın medarı, iftiharı sevgili Tutkhanım. Hoş geldiniz Tutkhanım. <gülüyor> hoş bulduk. Ya. Teşekkürler ediyoruz. Ya. Teşekkürler ediyoruz. Canım ben bu kadar alkış almadım ya. <gülüyor> Kamil abi burada esprileri biz yapacağız ama bakıyorsunuz internet Kamil gene esprileri patlatıyor ardı sıra. <gülüyor> evet Kamil abi, eee yapraklımız tabii ki trafolar diyarı, tabii ki gerçekten Türkiye'nin en önemli, en güzide yerlerinden bir tanesi. E, radyo girinde gene bu hafta e, önemli bir sorunu inceleyeceğiz radyo girinde. E, Kamil abi birazcık bu internet Kardeşim. mevzuna geleceğiz ama öncelikle Önce ben şey ben hemen dönmek istiyorum. Bayanların olması lazım. E, şimdi Gökhan Bey e, biliyorsunuz ben iki senedir yoktum. Evet iki senedir. Ben hemen burada Ankaralı dinleyicilerimize de aktarmak istiyorum. Yapraklımız bu konuya gerçekten vakıftır. Gerçekten herkes bilir. Tutka Hanım iki yıl İstanbul'da kaldı. Ee, Eltimin doğum yapmıştı. Evet, elçisinin Eltimin... doğum yapma sebebiyle iki yıl değil mi? İki, yıl, i̇ki, iki, işte iki, iki, işte. iki, i̇ki buçuk yıl civarı bir süre galiba. O kadar olmadı. Kamil Bey de herhalde bir... Şubat ne kadar ayında, oldu Kamil abi? Şubat ayında gittiğime ne? göre... İkinci iki ayın bin... iki 16'sında gitmişti. Ee, kardeşim... Ee, Sonra, o 6, zaman bir 6 çayın hesap onları ne onu da herkes hesabını kendi yapsın değil mi Kemal <gülüyor> abi? Her şeyde tabii ki Kemal abiden <gülüyor> beklemeyeceğiz. Şimdi e, ben İstanbul'da yaşarken bazı e, şeyler şeyler uygulamalar gördüm döndüğümde Kamil Bey'e de ben söyledim kendisi bir dükkanın karşısında dedim Kamil Bey internet alışverişi için yeterli altyapımız var mı diye çünkü sonuçta trafolar diyardı elektrik tanyanı bir sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> gerçi o dönem bir bakım çalışmaları oldu oldu oluyor ee, nazar var yapraklığımızın üzerinde nazar var. Evet. Maalesef... Kardeşim müsaade Kamil... edersen siz heyecanlandınız anlatmadınız. Yani... Evet Kamil abi yani şimdi tabii ki biz de Ankara'ya her zaman bağlanamıyoruz. Bağlanamıyoruz. Ee, bağlanamıyoruz. Evet Kamil abimize dönüyoruz. Kamil abimiz bizim canımız, bizim ciğerimiz, bizim internetimiz benim ya bizim yapraklığımızın interneti varsa. Tutku hanım. Benim için artık öyle değil. Yani ben kendisine gönül koydum. Onu da söyleyeyim yani. Kamil abi size gönül koymuş Tutkan'ım ne diyorsunuz? Aman gönül koysun ya! <gülüyor> <gülüyor> Hayır şimdi ben bu programı da zaten Kamil abinin geleceğini bilmiyorum ben ki kenan kumbarasında sadece kendi mağduriyetimi anlatacaktım diye düşünüyordum o sonuçta bir programa e, tutkanım, dönmüş burada. Tabii ki ben sizin İsterseniz... sözünüzü de bölmek istemiyorum ama programımızın formatı gereği biz burada ya. tarafları oluşturuyoruz. Yani Hayır, nasıl hiç. ki sizin mağduriyetinize, nasıl ki sizin sorunlarınıza aynı şekilde yer verdiğimiz gibi ama... Kamil abimiz de bir başka taraf olarak yani biz burada yokancım, yani bak, bir saniye burada Ankara'ya yayın yapıyoruz. 40 yılda bir vuruş bu şansı bulmuşuz. Yani lütfen birlik beraberlik içerisinde olalım. Yapraklıya yakışır evet. bir şekilde Yapraklaya, yani değil yakışır. mi? Yapraklıya yakışır o da, bir şekilde o zaman Hediyemizi... ben içime atayım. İçime Hayır. atayım bu problemi. Bakın ama içime yapmayın. Atayım. Ama yani siz bana bir söz verin ben yani bir başka programda geleyim. Orada hakkımı arayayım. Bir söz ver kardeşim sen. Ee, bugün de ben ne yapayım abi? Tutka hanımcığım, Tutka ablacığım. Bir kendi dükkanımdan bahsedeyim. Canım ablacığım. Hayır tabii ki. Beyaz eşyadan bahsedin Hayır, yani. Bu bu yani onun tabii kesin bir sözünü vermek şu an için mümkün değil. Ya, ver sözler. Sözler söz bu konu kapansın. Yani şu şu sonra 5 dakika konuşuyoruz. Herhangi bir şey söylenmedi. Ne trafolar diyarında ne internet. Kamil ne... abi bir müsaade etmiyorsunuz i̇nternet ki. İnternet konusunda hiç ilgilenmiyorsunuz. şu anda Ankara'lı. bir saniye. 1 saniye. saniye bakın potlarınızı kapatacağım. ...potlarınızı kapatacağım. Ne yani... demek yani <gülüyor> Ben de anlamadım. Kafe İnka'dan bile bahsedemedim ben ya. Kafe inkan var benim. Yani, bunu ne zaman açdın? Ne oldu? Cemil Yaprak... abi, Cemil abi lütfen bakınız burada biz Yapraklıyı temsil ediyoruz. Anlatayım o zaman bizi... edin anlatayım efendim ben. Tamam, Ankaralı bizi dinliyor ve lütfen bize yakışır şekilde. E, daha bahsedemedik karşılık... ya han efendi mağdurumda mağdurum. mağdurum. Yaprakların mağdurum. eğer... dört ilçeye birden elektrik verdiğinden bile bahsedemedik ya. Evet, e, bir şarkı molası mı vereyim? Ne yapayım böyle sinirler gergin bir şekilde <gülüyor> ben, ben e, tamam. Sadece Yapraklı değil, bütün çevresindeki bütün ilçelere elektriği Yapraklı veriyor. Tüken mi? Eğer yapraklıdan bahsedilecekse de herhalde onu da biz bahsedeceğiz. Ben sonuçta doğuma büyüme yapraklıyım. Pardon biz Peki, nereliyiz hanımefendi? Adapazarı'ndan gelmediniz mi efendim? Efendim gelip doğum yerim Adapazarı. Adapazarı. Sonra Adapazarı. geldik biz yapraklıda olduk. Yani biz, biz bir saniye, Kamil internet abi, yokken dur. buradaki ataricileri kim işletiyordu? Bir saniye. Buradaki ataricilerden kim e, alkan hizmet abi. veriyordu? Kamil abime bir çay söyleyin. Kamil abimize güzel çay 2 liraya kim internet hizmeti veriyor? 2 lira Şimdi Kamil anladım. abimiz hepimizden çok yapraklıla. Yani belki dışarıdan geldi. Hayır onu kabul edemem. Yani dışarıdan geldi. Onu kabul edemem. Ben da sadece bir iki buçuk sene eltimin doğumu için gittim ona da keyiften gitmedim. Neden Ol geldiğinizi de açıklayır o zaman eltinizin yanından hanımefendi. Neden onu, geldiğinizi onu. madem o kadar iyiydi de. Kamil abi. Neden geldiniz? Kamil o hakkınızdan çıkan şeyler bütün internette yazıyor. Kamil abi. Siz ya yazıyorsunuz da. Siz onu yapıyorsunuz. Evet onu yani... belediyenin sayfasını ben yapıyorum Gökhan kardeşim. Onu da e, Kafe o... İnka'nın katkılarıyla internetin ini kafenin kası. Kafe İnka'nın katkılarıyla e, hemen merkezde biliyoruz. Herkes biliyor Kafe İnka deyince. Merkez bulundur. çarşı merkezinde zaten gördüğümüz en şatafatlı dükkanlardan bir tanesinin sahibi internet Kamil abimiz sakinleştiğine göre Kamil abinin sevdiği şarkılar var onları da çalacağız. Onları da çalacağız. Sağ ol kardeşim. Onları da yani çalacağız. Tut. O, o zaman şöyle yapalım. Bir Ankara saniye, bir saniye, bir saniye, bir Esen... saniye, bir küçük mola, bir küçük mola. Şöyle yapalım. Çünkü tansiyon yükseldi, tansiyon yükseldi. Biliyoruz ki Tutkanımın sesi de güzel, kendi de güzel. Ay şimdi bunu yapamam. Kusura bakmasınlar. O zaman söz verin Tutkanım, söz verin. <gülüyor> Programımız esnasında. Söz veremiyoruz. Bir tane o zaman ufak seslendim Ufak bir ve güzel bir, e, bir şarkıyla bakalım canlı canlı. Ankaralıların kulağının pası da silinsin. Bizim isteğimiz bu tabii ki. Güzellik olsun, dostluk olsun. yani Gökhan'ın kumbarasında. Ne diyorsun Kamil abi söylesin mi? Ben tıkanım. o sırada müzik dinlerim. Başka bir müzik. Ya sen gidip de... ''Uzaklara ben bensizle alışırsan, ya sen sevgilim oralarda beni hemen unutursan'' Daha fazla söylemeyeyim. Bravo, Çok bravo, bravo, yani. bravo, bravo, bravo. Evet, alkışlarımız Kutka için geliyor. Şimdi... Evet şimdi bakınız bakınız ben şimdi tansiyonumuz da düştü hepimiz bir rahatladık Kamil abinin çayını da söylediğimize göre. Bana da bir ıhlamur Size bir ıhlamur veya yeşil çay biliyorsunuz ki. Yeşil çay da olabilir. Evet Hanım'ın yani yeşil çayını da Muzaffer arkadaşımıza söylüyoruz teşekkür ediyoruz şimdi. Bu çok isim geçti programda o. Ya. Yani... İnka internet kafede bulamadığımız yeşil çayı burada bulduk sağ olsun Bakın, Radio Green. Bakın Gökhan kardeşim bak. Böyle sataşma olacaksa... Yapraklımız ya sataşma bu değil. değil Kamil yapraklımız abi kavga de... değil. Ya, yapraklımız huzur. Yapraklımız enerji. Yapraklımız trafolar diyarı arı yapraklı. Yani bu habire bir laf atılıyor, evet. habire bir şey. Benim ne zararım görünmüş? Ne zararı kafe inkar... ...ne ki. ...vınla e mı bağlanılmış internete... Neyle? Biz burada yapraklıda kaç evet. tane internet kafe var? Bir. Yapraklımızın gerçekten bir. Tamam, Ve daha sonra evet. açılanlar oldu. Kamil abi açtıktan sonra onu örnek alarak kendine ben de açacağım. O zaman ben de açacağım diyen pek çok yatırımcı, girişimci. Yürümedi ama. Evet. Yürümedi. Çünkü onlar dürüst şey işlerini yürütmeye çalıştılar. Kamil Bey gibi ...kendileri dolandırıcıda... Yani şey ...bakınız... ...yannis diyor kan kardeşim... ...hani biz... vallahi ayıp oluyor yani... ...şunu da söyleyeyim... ...tuzarın aklını... lütfen provokasyon ek... yapmayın... Şunu, ...şunu da söyleyeyim... ...provokasyon yapıyorsunuz. yapıyorsunuz... ...ankara'dan gelip de... ...internete nerede girebiliriz diyerek... ...yapraklıya gelmek isteyenler... ...gelmesinler... <gülüyor> E, i̇stediğiniz kadar gelmesinler deyiniz. Burada yapraklıda vatani görevlerini yapmakta olan asker kardeşlerimizin hafta sonu Kafe İnka'dan çıkmadığını ben buradan bütün Ankara'ya gururla duyuruyorum. Neden? Çünkü 2 lira herhangi bir zam yansıtmadık 8 aydan beri. E, vınla, vın kesinlikle kullanılıyor abi, normal. Yani şöyle bir olay hatırlıyorum. Babalo internetler bağlanılıyor. Evet. İnternet mi oyun mu diye sorulmayan tek internet kafe. Bizim internet Bizim de kafemiz. Bizim yapraklığımızından medarı iftar. Yalnız e, geçtiğimiz senelerde 1 lira 87 kuruşluk olan bir e, şey vardı ve daha sonrasında 13 kuruş gibi gerçekten azımsanmayacak ciddi ölçüde zamlar geldi. O şöyleydi. Ee, o da yapraklığımızın o zaman programımızda bunu konuştuk. O zaman Kamil abi açıkladı. Yani, yani o, ben onu o programı dinlemiştim. O programı dinlemiştim. Zannediyorum o programda hiç böyle karşılıklı taraflar yoktu. Kamil Bey vardı, bir de çırağa dursun vardı şimdi o zaman dönem gereği Kemal abi bizim programımızın da tabii ki sponsoruydı. Gökhan'ın kumbarası. Evet. O zamanlar daha güzeldi. Evet yani, sevgili dostlar Gökhan'ın kumbarası devam ediyor. 87'yi açıklayayım mı? Gökhan kardeşim 1.87 normalde zaten şimdi, için, 10, içinde 3, indirim yapıyoruz biz 13 kuruş birini göndermek zorunda kalacağım yalnız. Ee, bu şekilde devam edecek. Madrid? Sorar mısınız Gökhan kardeşim? Tutku şimdi bakınız şimdi, lütfen. Bir sorar mısınız? Ne olabilir? Ne olabilir? Geçtiğimiz hafta Kamil Bey'in internet kafesine gittim. Kamil Bey orada oturuyordu. Sağ olsun. şimdi hakkını da yemek istemiyorum. Kamil Bey gerçekten centilmer bir insan olarak ayağa kalktı beni gördüğü zaman. Ee, hoş geldin Sutkan nasıl yardımcı? Ben dedim internet ve bana internet mi oyun mu diye sormadı. O da doğru. Orada hakkını yemeyeyim. Ben internetten alışveriş yapacağım diye. İstanbul'da çünkü Erdem çok bazı şeyleri oradan alıyordu. Çok uygun kampanyalar kampanya ola diye bir site bana tavsiye etti benim çünkü başka bir site vardı oraya üyeydim yani normal şartlar altında tutkanım yani biz burada e, özel internet sitelerinin de tabi ki reklamını ismini vermiyoruz ben ilçenin bile vermedim <gülüyor> yani e, evet. ki... biz.net sitesi daha kurulmadı ama yani kurulacak Ankara. ben de bunu vereyim o zaman biz e yapıyoruz bu. Biraz sene. daha duyarlı, Hayır. biraz daha dikkatli. Tamam. Ve Oradaki kampanyola. Kampanyola sitesinden Sitesini onu düşünelim oraya bildiğimiz gelmişlerdeki... Demeyin onu demeyin. Hayır, kendisi tavsiye etti diye ben buradan söylüyorum. Oradan girdim. Kadına ben aldık almak istiyordum. Aldı. Oradan siparişini verdim. 23 lira. Posta ücreti de içinde dahil diyerek. Bana bir aldık geldi ve özel olarak programa da getirdim. Buyurun. Bu şekilde geldi aldık. Dağılmış Kesinlikle tamamen almış. <gülüyor> Sonuçta ben kime şikayet edeceğim bunu? Sonuçta internet sorumluluğumuz, internet kamil. Bu. Evet. Enerji ee, enerji bakımı vardı falan diye bir açıklama bakım çalışmaları diye. İlçemizdeki bakım çalışmaları saatleri de belli. Sade eder misiniz Gökhan kardeş? Evet, tabii ki Kemal abinin de burada söz hakkı var. Neticede ağırlıklı eee mağduremiz e, yanına ya kadar ben haklı. Ben dul olduğum için mi yapılıyor? Onu da sormak Şimdi istiyorum. ne alakası var efendim? Evet, çünkü ben bir dul bayan olarak yapraktığı çok sıkıntılar gördüm. Yani Kemal'in de çok da süslenmesin artık başımıza bela geliyor diye şey yaptı bayan bir susarsan anlatacağım lütfen Kamil oh. abi biraz daha ölçülü lütfen Bak. Benim yaşam biçimime iyi karışım bu hanımefendi bir susarsanız susarsan anlatacağım Şimdi e, evet Kamil abi la Bluetooth'un daha Gökhan alçak alçak biraz daha sinirlerimize hakim. Yok ben sakinim. Ben evet. Ben sakinim. Şimdi Yapraklısız 14 senedir biliyorsunuz. Ya Kamil abi hep öne doğru otur. Biraz kaykıl arkaya doğru rahat, hayır, gevşe hayır, vallahi hayır. billahi ya. yani. Vallahi tutukarı... panik <gülüyor> Şimdi Yapraklısız 14 senedir biliyorsunuz 4 il kendisi hariç 3 ilçenin elektriğini e, girişlerindeki trafolardan sağlamaktan. Evet tabi ki yani bunu e, bunu bilmeyen içi. yok. Yapraklımız Bilmeyin trafolar yok. diyarı o, yapraklımız. O yüzden de o yüzden dolayı e, sadece kendi elektriği değil başkalarının elektriklerinde de evet. sorun çıktığı zaman trafolardan ana, ana trafodan kesinti oluyor. Şimdi internet için en tehlikeli şey elektriğin gidip gelmesi. <gülüyor> Bütün sistemler <gülüyor> alt üst oluyor. Gerek ...modem dediğimiz cihazlar... Evet. ...gerek bilgisayar çok fazla dediğimiz... Teknik, ...teknik şeye girmeden... <gülüyor> ...Kamil abi çok fazla teknik detaya girme ...tamam anladım. Evet. Gerek Çünkü bilgisayar dediğimiz... ...modem diyorsunuz, trafo diyorsunuz... ...elektrik diyorsunuz... Anladım. ...böyle teknikte değil de daha çok halkımızın anlayacağı şekilde... ...çünkü San... sonuçta Ankaralı dinliyor evet. bizi... ...nereden bilsin Ankaralı trafoyu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu o yüzden iyiydi. de... ...Kökhan Bey bu iyiydi. Gelip gitme olduk sıra... Biz ne bu siteyi yetiştirebiliyoruz, evet. madem Ankara'ya evet. sesimiz gidiyor, ne de düzgün hizmet verebiliyoruz. Evet. Bu site dediğim e, belediyemizin sitesi. Hayır. Tamamen kafe ilk yapıyor, yapraklı nokta biz nokta net, çizgi <gülüyor> net nokta biz. Buraya girildiği takdirde... Şu anda hizmette değil ama Hayır, iki, hizmette. iki hafta önce sitemizi nasıl buldunuz diye bir anket vardı orada. Yapım aşamasında olduğunu şu anda söylüyor. Şimdi bunu nasıl tamamlayamıyorsak bu gidiş gelmelerden dolayı hanımefendinin de sıkıntısı o efendim. Allık Di meselesini nasıl onu şey yapıyorsunuz? Yani ben bunu karşılarım diyor musun Kamil abi? Yani diyor musun ki ben internet Kamil olarak Şimdi, yapraklımızda bu tür vakaları... Ve kendi cemden karşılarım diyor musunuz? Ya, şimdi, şimdi şöyle bir şey müsaade Bir bayana müsaade eder misin? Buyur bayanım. Şimdi bayanım. Kamil Bey bana dedi ki, Tutkanım dedi, e, burada trafoda bakım çalışması olacak dedi. Siz gündüz gelmeyin. Kaçta geleyim dedim. 11-11.30 gibi gelin. Siz evet. kapatmıyor musunuz 10.30 dedi. Hayır ben sizin için açık tutacağım dedi. Gittim orada bira içiyordu. E ee, abimiz de tabii ki biliyor. Akşam neyin ağzının tadını biliyor. Yani onu bilmiyorum Yani yasal. o herkese kendine ders yani. Açık bir av vardı. Yani şişeyi gördünüz mü? Tutranıp çünkü orada dizleniyor şişe... ve şiş... kokluyordu. Ben kokusunu da Hayır, aldım. çünkü Kâmil abi gene şiş... çünkü... de o kurlara dikkat eder. Güzel bir yani. kağıda sardığını ben tahmin ediyorum. Çocuklar vardı onlar. PlayStation oynuyorlar. Bir kere ben şişeli kutu içerim lütfen yani. Onları gönderdi. Biz biraz ablanız da buradayız dedi. Siparişi zorla aldırdı. Ben dedi bunu evinize getireceğim diye. Sonra da kendi adresine verdi. Aldık oraya gitmiş. Aldığı kırıp getirdi evime. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi yalan yanlış hikayeler efendim. Şimdi bir kere yani çünkü Gökhan kardeşim sen beni niye çağırdın ya? Ya, Sen beni yapraklığımızı tanıtacağız diye çağırmadın mı? E, yapraklığımızı bu Ama tanıtmıyor. şimdi Ben Bakırız, mi dedim gel diye on bir buçukta? Geldi, şey... geldi kendisi allığıyla gelmiş. Ben de aldım götürdüm. Ama ben lütfen dedim, bakınız bu gelirim, programımız dedim. şu anda benim kontrolümden tamamen çıktı. Kendi ikinizin tamamen şu anda yapraklığımızın sorunları konuşulmuyor. Ve şu anda bakıyorum. Evet Muzaffer oradan işaretini veriyor. Reklama benim girmem gerekiyor. Bir reklam esnasında alkışlarla giriyoruz reklamımıza sevgili dinleyenler. Yerelki, yerel radyolar kardeşler. Modern, modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Yerelki, yerel radyolar kardeşler. Evet sevgili dostlar, <gülüyor> Gökhan'ın kumbarası devam ediyor. Gene kumbaramızdan gene açıyoruz, gene açıyoruz, gene açıyoruz. Her hafta açıyoruz bunu. Yapraklığımızın sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. E, Stüdyoda iki konumuz gelinimli anlar yaşandı burada. Reklam öncesi ben gerekli ikazlarda bulundum. Ee, ve bakalım bundan sonrasında nasıl ilerleyecek programı. Çünkü sert ifadeler kullanılıyor birbirlerinize karşı. Kırıcı olunuyor. Ben programımıza yeni bir köşelere de geçmek istiyorum. Ama son olarak... Ee, şimdi olay gecesi konuşuluyordu. Onu bir tatlıya bağlayalım istiyorum ben. Artık orada bir A şey yok. Yani bu e, Kamil Bey bunu ya kendisi alacak. Bana bir tane aldık. Kendi çünkü. Kardeşim Gökhan kardeşim. Biraz az birayı içsin. Alırız ne olacak? Yani sonuçta tutku hmm. hanım için... Ee, yani canım, değmez mi canımız feda. Bir şey soracağım Kamil abi değmez mi 20 Değmez bak... alırız ya değmez Allah <gülüyor> alırız yani bir tane allık değil mi yani ben de yeni öğrendim böyle anladığım kadarıyla yani Kamil abi çok özür dilerim tutkanım yani siz de yanlış anlamayın Kamil abi yani parasında değil değilim ya, ya yani değilim 23 lira yeri geliyor Ben biliyorum hesaplar öderimizimize çok ymeyeğ götürmüştü vardır 12 kişinin gelmesi ya 24 lira 1 lira da bana kalır yani 12 kişi değil Kesinlikle mi? Yani şey maddiyat değil. Ben değil zaten. Sonuçta değil. gecenin 11.30'da kalkmışım. Süslenip gitmişim oraya. Sırf internete girebilmek için. Ve sonradan ben öğreniyorum. Bakım çalışmaları nedeniyle diyor kafemiz kapalı. Bütün akşam herkes şey yapmış. Beni 11.30'da şey yaptı. Ve arkadan... Yani arka kapıdan soktu. Şimdi tabi... E, e, yani oraları kadar, istersen kadar, ben başka bir şey görmesin. anlatayım. Gel dedi bakım çalışması. Ee, yani biz de trafolar diyarında yaşadığımız için geçer, sonuçta bakım yaşıyoruz. çalışması bizim için yani e, hayatımızın emri gibi bir şey. Yani, yani hayatımızın için. bir parçası. Herhalde. Yani öyle de şimdi dedi oralara ki bana, girmeyelim. Bakım çalışması için arka kapıdan alacağım seni içeride. Tamam, ben var de hiçbir mana veremedim ama da bakım çalışması değil. Işte Karanlık de olduğu yok. için bizim ön lamba ön kapıdaki lamba geçmiş Oradan arka kapıdan girdik. Beraber orada onu diyor. Başka bir şey olmadı. Depo kısmında. Depoda falan bir şey olmadı. Oradan girdik içeri ve de orada ben sana laptop getireceğim. Sen burada otur dedi. Çalma. Laptop dediğim de böyle buraya koyuyorsun. Diz, dizlerine koyuyorsun. Ne içersin? Bira içer misin dedi. Oradan bira biliyorum zaten. De, bira dediğimde <gülüyor> bira. Ben hayır dedim yeşil çay alayım dedim. Evet. Yeşil çay yok bir var dedim. Yok çünkü çay tüp bitmiş. Tüp bitince yani elektrik sonuçta... gitti. Elektrik olmayınca da ne yapalım ışık da yok. <gülüyor> Mumu yaktık. <gülüyor> yani sonuçta Tutku Hanım sabah saat 7.30-8 sıralarda çıktınız. Yani baya evet. bir sohbetiniz oldu orada. Hay, bakım çalışma sözüne devamlı gidip geldi. Gidip gelmeler sırasını Vaktik sabah yani şey 7-7.30 falan girdi. Oradan evet, ben zaten dükkana geçtim. Hemen. Bayağı ben 6-7 saat sonrasında takım olaydı. Evet. Şey oldu. Ee, ee, <gülüyor> Kamil abi teşekkür ediyoruz. Tutkanım teşekkür ediyoruz. Tabi programımız sadece sorunlarla boğulacak bir program değil. Tabi ki programımızda Espriler var şiirler var fıkra köşeler var bugün fıkra köşemizi de yapamadık ama eğer vaktimiz kalırsa değil mi Kamil abiden olsun Tutukhanım değil mi sizin de güzel fıkralarınız fık var. fıkra anlatmayayım da isterseniz ki Kamil Bey bir şarkı söyleyelim. Yani ben o de şarkıyı... fıkra var bir tane. Onlara da geleceğiz ee, ben hemen programımızın şey, tabi hoş. Kamil şeyi anlatsana. Neyi? Traktörü. <gülüyor> anlatayım mı traktörü? Evet Geç Kamil anlayın. abi o traktöre geleceğiz internet e... Ama radyoyu yani... kapatırlar <gülüyor> <gülüyor> Canım radyo versiyonu da var onun <gülüyor> Traktör anlatayım mı radyo versiyonu? Yok Kamil abi onu bize gönderdi internetten Mail grubumuz var bizim Kamil abimiz Oradan sağolsun bütün günlük fıkraları gönderiyor bize O zaman buradan Ankara'lılara da bir daveti bulunalım Mail grubumuza katılsınlar. Evet, Yapraklı mail... havasını solusunlar. Evet. Yapraklı nokta biz Net. Kesme kesme böyle yamuk çizgi. Kemal abi mail diyor mail. Net nokta bizi de bir süre sonra orada. Mail diyor. Kamil abi böyle böyle değişik olan var ya. kancalı Hay asidi yuvarlak gibi olan. kancalı hangi diyor? Ya? ya yuvarlak gibi olan var ya ortasında bir. böyle yuvarlak iki yuvarlak iç içe şey gibi. Burada mesaj Kamil panomuz abi, bu... var. Mesaj panomuza yazılsın. İstedi, o zaman yapraklı işte. nokta biz noktanet. Evet oradan Kamil abimiz size en güzel fıkraları mesaj en komik. Mesaj Evet mesaj panomuzla da sizlerle beraberiz. Hemen ben bir, bir köşeme geçmek istiyorum. Çünkü süremiz az. Yalnız yapraklı öncelikle yapraklılılara öncelik veriyoruz. Kamil abi ona dikkat edin. Diğer dışarıdan mi? dışarıdan. Yapraklı et. Ha, et et. ha. <gülüyor> Evet Şah, değil mi? O tamam. değil mi? Yapraklı. Ett. nokta Bu arada şeyi de hatırlatalım yani herkese bir Gmail hesabı da havada kalmış bir laf oldu. Seçimden evet bir sonuçta at. internet. Yok, herkese oluyor yavaş Bizi yavaş oluyor. ama Önceliğimiz yapraklıları. Yapraklı dışarıdan gelmiş. Nasıl? Vatandaşlarımızı diyor? şimdilik ihmal ediyoruz. Neden? Çünkü gitsinler yani bizim zaten elektrimiz kendi kendimize anca yeter yani şimdi tabi böyle dinleyicilerimizde e, böyle sert söylemler abimiz onları burada istemiyorum siyasi siyasi görüşlerimizi yansıtmıyoruz yani, e, siyasi değil, değil bu gayet böyle e, normal bir mesaj bu o ayrı programlarımızda siyasi bir görüşlerinizi de ayrı yani akşamki programda onları sevmiyoruz cevdet abinin programında onu en güzel şekilde anlatırsın <gülüyor> rüzgara karşıda <gülüyor> Cevdet abinizin programında orada en güzel şekilde zaten kendi ifade edeceksiniz politik görüşlerinizi. Yapraklı, Şamil abi lütfen rica ediyorum sizde. Değil, yapraklı olmayan adam gelmesin buraya. Yuk oluyorlar. Şey yapıyorlar. Ondan sonra değişiyor işte. Yapraklımız değişiyor. Evet. Belediğimizi bozuyorlar. Doğru. O yüzden Tutkanım, de almıyoruz. Tutkanım lütfen çanak tutmayınız. Siz de çanak tutmayınız. Bu bir programdır. Sabah programıdır. Ee, Gökhan'ın kumbarasıdır. Gökhan olarak ben kendim Gökhan olaraktan yani bunu lütfen yıllardır programımız devam ediyor Bin, ben 1997 bana... senesinde ilk bu radyo açıldığında ben bu radyonun ilk Tabii. yani yayınını yapan insanlar, ya biliyorsunuz o, o sene olan trafo çalışmaları sebebiyle 2012'nin <gülüyor> Şubat'ına kadar ben yani bu içimdeki yani şunun şurasında e, yaklaşık bir senelik bir süre belki vardır belki yoktur bu sürede ben lütfen beklediğim yıllarımın şeyini çıkarmak istiyorum beni yapmayın <gülüyor> hepinizi yakarım Lütfen. Bir gökon olarak rica ediyorum. Bir kardeş kardeşimiz olarak benim. rica ediyorum. Kardeşim Gökhan. benim. Yeri gelir beraber yakarız. Kardeşim. Sen yanma. Lütfen. Şimdi. Politik, siyasi lütfen. Onların da yeri ayrı. Sen yanma. Traktör fıkrasını anlatayım mı? Anlat Kamil abi. <gülüyor> Anlat Kamil abi Allah aşkına o ya traktör be. fıkrasını bir anlatsana Kamil Allah'ın seversen anlatma Ya yok vallaha vallaha Gökhan trafo yok. değil vallahi bu sefer radyo çalışması diye Kapatmasınlar <gülüyor> Bence Kasım'da trafo şenliklerinde Kürsüden anlatsın Söz veriyor musun Kamil? Kasım'daki trafo şenliklerinde Ben bu fıkrayı anlatırım diyorum Tüm yapraklıya Hadi söz veriyorum. Eğer Ankaralılar da merak ediyorsa biz de bu yuvasına gecine trafolar diye yaprak Çok yakında trafaşenliklerine. Atatürk Kültür Merkezinde yapraklı günü olacak. Orada da bu ufrakları anlatmak için söz veriyorum. Ankara'da diyorsun. Ankara'da hep birlikte gideceğiz. Yapraklı günümüz olacak. Yerel kadar, e, yerel, yerel kıyafetlerimizi giyeceğiz. <gülüyor> Normal pantolon gömlek yine. <gülüyor> hoş böyle bir. Plus tip bir şey giyeceğim. Bir şey. O senin bir, tutkaplı, ha, bir çok böyle Ne onu diyorsunuz duyuyor. yakası böyle şey, açık da senin, böyle eğildiğinde hani şöyle tutuyorsun diyorlar. ya göğsünü şöyle bastırıyorsun. Öne, bastırıyorsun. Evet, şöyle, evet, öne eğildiğinde Valla iyi sohbet ettik ha. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi oldu be Gökhan. Valla sonunda program artık o şey de yapmadık ama. <gülüyor> Şimdi boşluk doldurmamızı da yapalım da. Bugün. Ne demek o? Ya, Neden, Şimdi ben bir cümle söylüyorum. O boşluğu <gülüyor> sen dolduruyorsun. Neden? Programı for yani. formatı gereği olarak. Yani format gereği. Ben cümle veriyorum. Siz o boşlukları olursunuz. İkinizi de ayrı ayrı soracağım. Ee, siz ona göre kendiniz o tamam. programı dolduracaksınız. Tamam. Ben burada tutkanımla başlamak burada istiyorum. Burada mı yapacağız? Hemen söyleyeceğiz? Hemen buracıkta yapacağız. Tamam. Ee, sen de... Öyle başka Boşlukla. yerde anlatırken öyle dersin. Hemen oracıkta boşluk doldurdular dersin. Evet. Hay <gülüyor> hay. Anladım. espri anladım. Evet. Şimdi <gülüyor> Tutu Hanım. Güzel, güzel espri. Evet. Hayatta hiçbir zaman nokta nokta yemem. Neden ki? Ne yemen? Ne ben şimdi? Kamil ne yemem? Doğru cevap ne? Vallahi benim cevabım belli. Sen cevabını versin. Güzelim. Kul hakkı. <gülüyor> evet burada evet, çok güzel geldi. Onu da bizim tabi beldemizi bilmiyorlar. Ee, yapraklımızda cuma günleri bizim e, sevgili hocamızın da burada e, güzel bir programı var. Onda ayrıca olarak bu konularda değil mi? Ee, şey yapacağız orada dinleyeceksin Yaşil, Yaşil Hoca'nın programı Evet Yaşil Hoca'nın evet. Radyo, e, Radyo, Green'de, Radyo Green'de gene e, güzel programlar devam edeceği benzer Evet, ben hemen dönmek istiyorum Kamil abiye Kamil internet Kamil'e soruyoruz <gülüyor> sor abicim baştan sor karşımdaki kadında aradığım en önemli özellik nokta noktadır neden ki ya soru değişti mi ya Herkes ayrı, ayrı program mı? çünkü format gereği ben bunun üzerine çok çalışmalarım oldu ve şu anda bunun da ben müjdesini vermek istiyorum. Ben bunun lisansını almak üzereyim. Yani gerekli başvuruları yaptı. Çok tamamen. Çok sağ iyi yapıyorsun. Yani bunun karşıımdaki çalarlar, bu <gülüyor> fikrin... <gülüyor> bu çalarlar çünkü. Bir daha der misin Gökhan? Yani. Bu fikir çalarlar çünkü. Bir daha der misin? Yazamadım. <gülüyor> Yazmayacaksın zaten Kamil abi. Yazmayacaksın bak dinledin mi? Ben yazmadım. Dinledim de çok uzun. <gülüyor> ben yazmadım ya sendim yazmadan. Yani... Bir söyle. Karşımdaki kadında aradığım en önemli özellik nokta noktadır. Tamam. Neden ki? anladım. Karşımdaki kadında aradığım en önemli özellik yapraklılığı olmasıdır. Bravo Kamil. <gülüyor> Neden ki? Alkış gelsin buraya bir alkış gelsin. Neden ki? Alkış gelsin. Alkış kız <gülüyor> Ne ki de? Bit. Ondan sonra da var mı nokta nokta? Demedin. Nokta nokta açıklayabilirsin onu. Açıklayabiliriz. Neden, neden onu. ki? Çünkü. Açıklayabiliriz. Yabancıları istemiyoruz. <gülüyor> evet, bak siyasi yok dedim. Ama gene geldin, döndün, dolaştın da siyasiye bağladın. Bravo Kamil. Evet, e, buradan muzaffer arkadaşım da bana selam olsun el sallıyorum sabattan ben de ona el beri. <gülüyor> Evet sanki böyle bir sabahtan beri gördüğümüz kaçıncı evet. Bu Bu Muzaffer nereli muzu? Bu has. Yapraklı mı? Has yapraklılıdır. Kimlerdenmiş bu? Tepesi deliklerden mi? Tepesi delik kim ki? Tepesi delik. Tepesi delikler var ya. Hayır hayır, hayır Ercan Bey'lerin. Kimler? Ercan Bey'lerin oğlu. Hayır Ercan Bey'in oğlu ya. Kardeşim öpüyorum seni. Evet şimdi programımızı kapatıyoruz. <gülüyor> şimdi programımızı kapatıyoruz. Evet. Sevgili Yapraklılılar, sevgili Traktör. Ankaralılar Radyo grinde bir Özlü söz yok mu bugün ama? Traktör. Ankaralılarımız özlü söz Duymak isterler özlü sözü Adamın mı? dibi köşesi yok mu? Ee, adamın dibi köşesini de artık onu bir başka Bağlantımızda gerçek Özlü söz isteriz en son Özlü söz e, tutkanım yani lütfen <gülüyor> O zaman bu haftamızın En güzel sözünü söyleyelim İstersen tutkanımı da kılmayalım Bir lafa bakarım, laf mı diye, bir adama bakarım, adam mı diye. Bravo, yani tabii. Muzaffer ver alkışı, ver alkışı. Kardeşim ya. Çok güzel, ben bugün dört dört buçuk gibi Facebook'a girebilir miyim Kamil? Tabii Abi, tabii. Facebook, tabii, grubu var. Ona... Facebook grubumuz var, Facebook grubumuz. Uyumun, sandalye. Green. Ben bunu Facebook'tan, bunu... oradan çizgi, Radyo Green, Gokan'ın kumbarası. Ee, oradan bizlere ulaşabilir Tabii kumbarası. Ki... kumbarası kumbarası doğru çok teşekkür ediyorum tutkanıma da evet Gökhan'ın kumbarası bu haftalıkta burada sona ediyor sevgili <gülüyor> dostlar haftaya bir şeyler biriktirmeyi ihmal etmeyelim ha <gülüyor> ha diye bitti Türkiye'nin tüm yerel radyoları aynı mikrofonda buluşuyor aynı mikrofonda buluşuyoruz. sesimiz her yere ulaşıyor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 Dur başlamadık dur. dur. mi yayına? Girdik ya. Dur, dur bir at, hemen giremiyoruz öyle. Yani, evet. tam tamam girdi girdi. Girdik. <gülüyor> girdik Ankara'ya bir kez daha günaydın diyoruz. Biz bu sabah Yapraklı'daydık. Yapraklı'nın da yerel radyolarından biri bizim gibi bir yerel radyo Radio Green sizlerle birlikteydi. Biz kadar enteresan sohbetler ettik. Hı. Ama yayınımız çok gitti geldi yayın ya. Bakım çalışmaları ne, yapamadık ben, ya. Elektrik dediler bir şey dediler. Yalnız yine çok doğru yaptık yani. Biz burayı anlatmak yerine onları dinledik çok güzel oldu. İyi oldu da çok şey, şey öğrendik yapraklar hakkında biz kendi yayınımızı yaparken yani. Trafo o doğruymuş ya trafolar diye arıyormuş. Dört sevgi dinle. Ama herkes bakım onarım çalış, başka bir şey demiyor. Bakım onarım çalışması. <gülüyor> i̇çim kıyıldı bu. Allah'a içim kıyıldı. Kasım yani. ayında trafo şenliklerine gideceğiz de inşallah bakım onarım çalışmasına denk Ben edelim. ben sansiyon bunlar manyak gibi bir şey olmuşlar ha. <gülüyor> vallahi gide gele o elektrik gide gele. Ama devre devre kavramamışlar. Bozar yani. sinirleri bozar abi. Vallahi. İnka kafeden bizi dinleyeceklermiş internet üzerinden söz verdiler. E çalışmıyor diyorlar. İnternetimiz yok şu anda falan dediler değil mi? Hayır bakım onarım çalışması yüzünden yokmuş. Hmm. İki lira olmuş internet onu da söylüyor. Evet. Ama gerçi ne dediler? Oyun mu internet mi diye sorulmadı. Sor Vın diye bir şey Ne <gülüyor> <gülüyor> Hiç anlamadım yani. Vınınızla gelin falan. Burada çalışmıyor falan diye. Onu hiç anlamadık evet. Yani anlamadığımız zaten çok şey oldu bugünkü konuşmamızda da. Ama en azından ee, geleceğe bir, bakan bir... Evet ilçemiz Tabii. Enerji çünkü geleceğin en önemli şeyi. Enerji. Yapraklıda... Ben Nereli yapraklıdan oldu? çok umutluyum. Yalnız onlar hep bize soruyorlar da siz de yapraklı mısınız? Ha, mı? Nerelisiniz falan diye soruyorlar. Ben... Hep onu sordular evet. Türk müsünüz diye sordular. Babanız ananız da Türk mü falan diye. O adam bir bir rahatsız edici geldi. Evet de. bana da. O telefonda bağlanan kadın ha. da öyle sordu. Ailenizde evet. yabancı var mu? mı diye falan diyorsun Ben sordular. anlamadım onları niye sordular da. Fahir Türk ismi mi diye sordular. Evet sana. ya ben onu anlamadım yani. Sen de orada anlatmaya çalıştın ya 2,5 saat neyi şey yapıyorsun Ya ne yapayım ne anlattı? Benim babam söyledi annem buradan geldi dedi E dedim annem ulu Ama en çok seni sevdiler Fahir. <gülüyor> sağ olsunlar ya sağ olsunlar. Ben de Yapraklı'yı çok, çok sevdin, değil sever mi? gibi oldum yani. He, biraz uğraşsam severim ki. Gidecek miyiz peki? Üçümüzde gidecek miyiz? Davet yani. ettiler de. Bile... Hayır, Belediye başkanı özellikle olan. sen de söz veriyorsun. Tamam başkanım geliriz diyorsun ya. Ne yapayım abi ben başkanı görünce söz verdim yani. Telefonda davet ediyorlar hem de yapraklıya yabancı istemiyoruz falan diye bir şeyleri var. Yani ne anlamadım ki. Gideceğiz ne yapacağız orada Yani birkaç grup var bence de ondan yani o davet edenler öyle diyor Ama de... bunları yayın sonrasında konuşalım program evet, bitti zaten fulla bekliyor. Doğru sevgili izleyiciler. Geçirmişiz özür dileriz yayınımızı bitirmeyi geciktirdik. <gülüyor> hem sabah yine... geç geliyoruz hem geç bitiriyoruz bu nasıl bir iş? Bu artık yani raydan çıkılmıştı göstergesi. Ben bir gün Meryem. olacak